Maymunlar arkadaş fotoğraf gösterildiği zaman arkadaşlarını fotoğraftan tanıyorlarmış. Hiç şaşırtıcı değil ama iyi bir haber bu. E, zaten e, büyük e, maymun projesi diye de bir proje var değil mi? E, sonuçta bizim genetik farkımızın e, şimdi. Şöyle bir şey var işte niye maymunlardan mı geldi insanlar falan gibi şeyler yapılıyor da yok hayır maymunlardan gelmedi onu bir kere söyleyelim ortak ataları var evet. bu ikisi çok farklı şeyler ama genetik mirasının %99 küsürü de ortak ortak dolayısıyla insan haklarının genişletilmesi konusunda da bazı çabalar var yani onu da belirtmiş olalım. Evet primat merkezinde Almanya'da yapılan araştırmalarda BBC'nin bir haberi var araştırmacılar arkadaşlarının ve tanımadıkları maymunlarının fotoğrafları gösterildiğinde tamamen değişik tepkiler verdiklerini belirlemiş maymunlar. Fevkalde normal ama ispatlanmış olması güzel bilimsel olarak. Yoksa benim hiçbir şüphem yoktu zaten. Maymunların aptalca işler yapmadığı konusunda hiçbir şüphem yok. Yapıyorlarsa yoktu. da insan kadar aptalca işler yapıyorlar. kadar. Evet. Yani bir gün böyle bir deney yapma fikri küçük bir maymunun bir araştırmacının elindeki maymun fotoğraflarından oluşan albümü kapıp bakmaya başlamasıyla doğmuş fikir. Lack diye kapmış. Hep kendin bakıyorsun biraz da bana ver. Ee, ba bana ver demiş Profesör Julia de küçük maymunun birdenbire meraklandığını fark etmiş makaklardan bahsediyoruz. Ve diğer maymunların fotoğraflarını göstermeye başlamışlar. Yetişkin maymunlar bir kere tanımadıkları yüzleri daha uzun uzun incelemişler. Bakıyorlar nedir ne değildir filan diye. Ancak kendi gruplarının üyesi bir maymunun fotoğrafını görünce oh rahatlıyorlarmış ilgilenip tamam tanıdık bölge ve erginlik dönemindeki makak maymunlarınınsa fotoğraflar karşısında meraklandıkları ama şaşırdıkları da ortaya çıkmış. Birçoğu da fotoğraftaki maymuna dokunmaya ya da selam vermeye çalışmıştı. İşte aptal hayvan ne olacak? Fotoğrafı bilmiyor da. Nasıl fotoğraf çekilir? Onu bile bilmiyor. Dijital teknolojiden hele hiç haberi yoktur eminim. Ee, peki. <gülüyor>